Ağlayan yaban gülleri Bir varmış bir yokmuş Her kışın ardından bahar Her yazın ardından yüz gelirmiş Yine uzun geçen kara kışın ardından Bahar gelmiş Tabiatı yemyeşil renge bürünmüş Orada kurtlar, kuşlar, böcekler Baharın keyfini doyasa yaşıyorlarmış Renk renk açan çiçekler Çiçekleri gezen arılar Hiç durmadan çalışan Karıncalar varmış Derenin kenarında Kendi hallerinde yaşayan Yaban gülleri varmış Yüksek ve serin yerde yaşayan Bu yaban gülleri ilgisizliğin, terk edilmişliğin Acısını yüreklerinde hissediyorlarmış Bahar geldiğinde Dertli bir yaban gülü Daha fazla dayanamamış Ah ah ''Yıllar var ki buradayım. Annem, babam da buradaydı. Hiç mi hiç gün görmediler? Ben de öyle. Bizim baharda güllerimiz açar, ne koklayan, ne koparan olur.'' demiş. Bir başka dertli de söze karışarak. veren gülleri varken bizim yüzümüze bakarlar mı? O güller renk renk, katmer katmer. Kokusu da hoş, görüntüsü de. Onların bakımları güzel.'' Özel bahçıvanları bile var. Bizde ne gezer, bakımsızlıktan dikenlerimiz uzadıkça uzadı. Ne şanslı güller, ah ah diyerek iç geçirmiş. Diğer bir yaban gülü de ne de olsa biz yaban gülüyüz. Yaban demek terk edilmiş demektir. Hiç sevilmez. Oysa bizim meyvemizin değerini bir bilseler diyerek söze girmiş. Sıcak geçen yazdan sonra sonbahar gelmiş. Yeşilden sarıya dönen tabiat hüznünü önce ağaçların yapraklarında gösterirken kuruyan ve sararan yapraklar rüzgarla bir oyana bir bu yana savrulmaya başlamıştı. Çocuklar yerde yaprakların arasında gizlenmiş tek tük cevizleri büyük bir keyifle bulmaya koyulmuşlardı. Yaban güllerinin derdi Güz gelince de azalmamış. Daha da artmıştı. İşlerinden biri iki gözü iki çeşme ağlamaya başlamıştı. Yanındaki sormuş. Niye ağlıyorsun? Bir iç çekmiş ki derinden karşısındaki kavak ağaçları bile kulak kabartmışlar bu sese. Ah ah ben ağlamayım da kimler ağlasın? Eskiden güz geldi mi kadın erkek çoluk çocuk meyvemizi kuş burnu toplamaya gelirdi. Şimdi onları terk etti bizi. Bir zamanlar küçüktüm, fazla meyvem yoktu. Diğer yaban güllerinden çuval çuval kuşburnu toplardı insanlar. Bunları kaynatarak kuşburnu ezmesi yaparlardı. Günümüzde bunu yapan da kalmadı bilen de diyerek dertlenmiş. Yağmur çisil çisil yağmıştı. Toprağın kendine has o güzel kokusu etrafı kaplamıştı. O gün insanlar o yağmurda çalışmaya Devam ediyorlarmış. Bazıları at arabalarına binip çoktan evlerinin yolunu tutmuşlar. Birkaç çocuk da oyunu yarıda kesip bir ağacın altında eski bir battaniyenin altına gizlenerek yağmuru seyrediyormuş. O yağmurun altında bir adam elinde pazar çantasıyla yağmura rağmen kısa adımlarla bahçeye yürüyormuş. Şapkasından sızan sular Omuzlarını iyice ıslatmıştı. Ayakkabısı da çamur içindeymiş. Elindeki çanta yarısına yakın doluymuş. Kavak ağaçlarının arasında bir kayboluyor bir görünüyormuş. Biraz daha yaklaşmış. Koca erik ağacının dibinde odurmuş. Cebinden çıkardığı mendiliyle yüzünü silmiş. Biraz soluklanmış. Bu ak sakallı ve yaşlı adamcağız ağır adımlarla tekrar yürümeye başlamış. Yaban güllerinin yanına varınca tekrar durdu Çantasını açmış kuş burnu toplamaya başlamış Yaban gülleri hep birden yaşasın yaşasın diye bağırışmışlar Gözyaşları sel olmuş yağan yağmura karışmıştı Yaşlı adam nedir bu gözyaşlarınız Hüngür hüngür ağlıyordu yaban gülleri İçlerinden biri iç çeke çeke her şeyi anlattı Yaşlı adam da hüzünlenmişti. Belki o da eski günleri hatırlamıştı. Nasırlı elleriyle sakalını sıvazladı, nemlenen gözlerini sildi. Beni bu yaşta ayakta tutan sizin ezmeleriniz dedi. Gözlerini ufka doğru çevirdi. Derin bir nefes aldıktan sonra bol C vitamini bu ezmeleri sabah kahvaltısında ekimeğimize sürer yerdik. Çocuklarımız bununla beslenirdi. Hastalık nedir bilmezdik. Şimdi ise ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Her şey ortada demiş. Yaban gülleri kendilerini hatırlayan birinin yanlarında olmasından çok mutlu olmuşlardı. Hepsinin yüzleri gülüyordu. Yaşlı adam oradan ayrılırken ''Ayaklarımda derman oldukça her sonbaharda inşallah yine geleceğim.'' dedi. Yaban gülleri hep birden el sallayıp salacakla git.'' dediler burada da masal bitmiş